Gerçekleşecek olan, evet nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek olanın kıyametin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semut ve At kavimleri kapılarını çalacak felaketi, kıyameti yalan saymışlardı. Semud'a gelince onlar pek zorlu bir sarsıntıyla helak edildiler. At kavmi ise uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildi. Allah onu... Ard arda arda yedi gece sekiz gün onların üzerine musallat etti, öyle ki eğer orada olsaydın, o kavmi içi boş vurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş olarak görürdü. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı yani Lut kavmi ve bugüne şirki işleriler Böylece Rab'lerinin peygamberlerine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde verdi. Şüphesiz su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye. Artık Sura bir defa üflendiği, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışta çarpılıp darmadağın edildiği zaman işte o gün olacak olur. Gök de yarılır ve artık o gün o çökmeye yüzdüler. Melekler onun, göğün etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların üstünde sekiz melek yüklenir. Ey insanlar! O gün hesap için huzura alınırsınız. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen alın kitabımı okuyun.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 Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz de buna mani de olamazdınız. Doğrusu o Kur'an takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o kafirler için bir iç yarasıdır. ve o gerçekten kat iyi bilginin ta kendisidir. O halde Ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et. Elhamdülillahi rabbil alemin.